Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Özcan Hanım, merhaba. merhaba. Merhaba Coşar. Ee, bu sefer değişik bir yayın yapıyoruz. Ee, karşılıklı oturuyoruz. Ee, ve e, muhteşem bir coğrafyadayız. Sen bize nerede olduğumuzu, buranın tarihini ve önemini anlatır mısın? Nerede olduğumuzu alakalı lütfen. Ee, aslında masallara özgü bir yerdeyiz. Ee, masal coğrafyasında, bir metafor metaforla değil. Ee, hem coğrafya olarak gerçeküstü bir alandayız. Latmos'tayız. Kapı Kırı'ndayız. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Ee, pek çok e, buradaki oluşuma ilişkin... E, mitler de anlatılıyor. Kabartmalar, heykeller de yapılmış. Birisi bize de ilham verir diye düşünüyoruz. Ya yani buralardaydık. Buraya geldik. Tamamen rastlantı buraya geldik. Evet, bence gayet de güzel oldu, iyi oldu. Buranın tarihi içinde, bu coğrafyumun içinde bir program yapmakta buranın mitolojisiyle masallarımızı ayrı bir bir birleştirmiş olacak. İlham verici bir yer. Dinleyicilere tavsiye ederiz. Çok ilham verici bir yer. Evet. Şimdi geçen hafta bu masallar ve felsefeyi devam ettirmiştik. Bu hafta da devam ettirelim. Önemli bir konu başlığımız bize başlamıştık. Benlik, alt benlik. ve Bununla alakalı çok önemli bir masal. Ee, karadaki Abdullah ve Deniz'deki Abdullah'ın öyküsü. Ben şimdi çok hızlıca e, izninle bunu e, dinleyicilere bir hatırlatayım müsaadenle. E, bu masal neyi anlatıyordu? Biraz böyle hızlı geçeceğim. Şimdi e, yine dokuz çocuğu olan, e, ailesine bakmak zorunda olan e, çok yoksul bir balıkçımız var e, masalımızda. Bu balıkçı e, her gün ağını yine denize fırlatıyor. Ve e, işte ne tutarsa onunla ailesini beslemeye çalışıyor ama genelde de bir sifil hayat yaşıyor. Yine bir gün gittiği zaman e, ağını fırlatıyor ve birincisinde çöpler, kumlar, çakıllar ve yosunlar çıkıyor. Hayal atıyor, üzülüyor. İkinci kez fırlattığında bir eşya kölesi çıkıyor. E, yine üzülüyor. Üçüncü kere attığında ise E, belden aşağısı masalda anlatıldığı şekilde Adamoğlu yani insan şey olan e, pardon belden yukarısı bir e, insan olan belden aşağısı balık olan bir e, şeyle karşılaşıyor. Bir... Adam balık. E, evet adam balıklı karşılaşıyor. Şimdi e, birbirlerine e, arkadaş oluyorlar. Onların detaylarını zaten senden yorumlamanı e, isteyeceğim biraz sonra. Burada şöyle bir şey var. Bu dostlukları şöyle ilerliyor. Denizdeki, bunu bu arada bizim kahramanımızın ismi Abdullah. Yani masanın ismi. Bu yakaladığı, ağına yakaladığı denizden çıkan adamın da ismi Abdullah. Bunların ne demek olduğunu sen bize hep anlatacaksın biraz sonra. Bu Denizdeki Abdullah diyor ki, bak diyor, ben diyor sana... Sen diyor bana şeyler getir. Karadaki Abdullah diyor ki sen bana meyveler yemişler falan getir her gün. Sepetine doldur. Ben de senin sepetine buradan mücevherler, değerli taşlar vereyim deniz altındaki. Ve böyle biz bir değiş tokuş yapalım diyor. Tamam diyor. Böyle bir arkadaşlıkları başlıyor. Bu sırada tabii şöyle bir şey başına geliyor Karadaki Abdullah. Bu mücevherler yani çok yoksa olduğu için işte yaşadığı çevredeki insanlar buna Şüpheyle yaklaşmaya başlıyor ve hatta bir cevahirci e, bunun çalıntı olduğunu düşünüyor ve bununla ilgili ihbarda bulunuyor. Ya bu diyor bu adam yoksa vesaire. Sonuçta e, e, bunu e, Şah yakalatıyor. Diyor ki bu diyor Sultan'ın e, hatta işte oradaki onun e, ne diyeyim, askerleri vesaire e, Şah'ın karısı Sultan'ının e, mücevherleri olduğunu düşünüyor. E, İftirasına uğruyor. Ama Sultan e, diyor ki bu gördükten sonra mücevherle hayır diyor bunlar bana ait değil. Hayatımda bu kadar güzel şeyler de görmemiştim. E, bu, bu, bu doğru değil. Bunlar bana ait değil deyince hatta Şah çok kızıyor e, Cevailci'ye yaptığı iftiradan dolayı. Bunun üzerine de bizim e, denizdeki pardon karadaki Abdullah e, vezirlerinden biri yapıyor. Sarayında kızıyla evlendiriyor. İşte ailesini de oraya getirip duruyor. Ve e, bu, bu anlatmasını istiyor hikayesini Şaha. Bu ne olduğunu işte neyse tabii anlatıyor. Diyor ki ben diyor işte e, denizdeki e, Abdullah'la böyle bir alışveriş yapıyorum vesaire. E, tamam diyor e, ilk başta. Ee, ve bizim e, karadaki Abdullah bunu devam ediyor bu abis bir gün ama e, merak ediyor bir şey denizdeki Abdullah bunu denizin altına davet ediyor bir merhem sürüyorlar nefes alsın diye e, karadaki Abdullah ve e, onu yerin altı bu denizin altındaki e, şeye götürüyor e, ne diyeyim sultanlığına götürüyor, orayı anlatıyor vesaire. Orada e, tuhaf sahneler var. Onları biraz betimlemeni, yani anlatmanı rica edeceğim. Çünkü mesela e, işte değişik şeylerden bahsediliyor. Mesela diyorlar ki bizde hiç evlenme yok. Arzularımız, eğilimlerimizi saptıp düzenleyen yasalarımız yok. Biz istediğimizde evlenebiliriz. Herkes e, çıplak. Zaten yarısı balık. Ama e, şimdi bizim karıdaki Abdullah da Çıplak e, o, olarak gidiyor. E, hatta ona dalga geçiyorlar, eğleniyorlar. Hmm. Hmm. E, ve e, onun cinsel organıyla işte dalga geçiyorlar. E, da, dalga geçiyorlar demeyeyim, eğleniyorlar diye. Eğleniyorlar, bu neşeli bir ortam. Neyse sonuçta e, bu denizin altındaki imparator, imparatorluk sultanlığında Şah'ı merak ediyor. Bu kim diye buraya gelmiş Hatta onu çağırıyorlar İşte diyorlar ki sen kimsin vesaire. Şah da çok eğleniyor e, bu o durumda. E, detaylarını sen anlatırsın buradaki eğlenceli şey falan nedir. Sonuç olarak diyor ki e, tamam seni biz bırakalım yerine geri dön. E, karaya. Karaya geri dönüyor. E, burada da tuhaf bir sahne var. Karaya geri döndükten sonra Fırıncı Abdullah. Fırıncı Abdullah ona e, bizim karadaki Abdullah balıkçı Abdullah... Çok bakan işte gözetleyen ona hep ekmek veren parasını ödüyenisi biri bakan birisi bu ihbar edildiğini sanıp kaçıyor kaçtığı içinde bizim karadaki Abdullah onu bir süre bulamıyor sonra bulduktan sonra da işte anlıyor gerçeği vesaire ona yardım etmek için de bütün mücavirleri ona veriyor bütün mücavirleri ona verince de sultan Şah Abdullah görünce bunu diyor ki bak seni diyor kazıkladılar boş geldin elin. Yok diyor işte durumu anlatıyor vesaire ama diyor ki artık bundan sonra daha fazla gitme oraya. Bu sefer tamam iyi şey yapmışsın ama bundan sonra daha fazla e, gitmeni istemiyorum diyor oraya. E, ve böylece e, bu serüven Karadaki Abdullah ile Denizlik Abdullah arasında sona ermiş oluyor. Kısaca bir özetlemeye çalıştım. E, ben şimdi sana sözü e, vereceğim. E, bunu, burada neler oluyor bitiyor abi? Denizaltı dünyası, kara dünyası nedir? Ee, güzel bir yerde e, anlatıyoruz bunu ama e, tabii ilk kez böyle bir koşullarda anlatmak için benim defterim e, talemi olurdu. Şimdi anımsadığım kadarıyla e, anlatmaya çalışacağım. E, Binbir Gece masallarını ve masalları en iyi e, anlatan en özel e, masallardan biri. En güçlü e, İnsan psikolojisi ve insanı anlamak bakımından da en güçlü, en yalın, üstelik dikkat etmeden e, betimleyen bir masal. Her şeyden evvel Abdullah'tan sözlerim. Abdullah var. Birkaç tane Abdullah var. Hepimiz Abdullah'ız. Aslında hepimiz Abdullah'ız. Abdullah, Arapça'da Allah'ın kulu demek. Bizim Türkçedeki adamın biri gibi e, soyut bir kavram olarak kullanıyor. E, bir kişi oğlu da diyebilirsiniz. Ee, buna da birebir denk geliyor. Kara ve Deniz aslında o da çok güzel, çok yalın. Ee, bir sıvı alan var, bir katı alan var, bir e, alt kısım var, bilinçaltımız. E, ben bu bilinçaltı sözcüğünü her zaman e, savunmuşum. Böyle i̇lk e, Türkçe'de bu psikoloji alanında kavramlar ortaya atılırken bilinçaltı vardı. Sonra bilinçaltı birdenbire bize de sormadan kalktı. Bilinç dışı gibi bir şey geldi. Fakat ben bilinçaltını e, atmadım. Hep bilinçaltı sözcüğünü kullandım. Aslında buradaki Abdullah da alt tarafta, suyun altında e, devam ediyor. E, bir katı bir şu anda e, daha katı ve karada olan e, insanlarız biz. Fakat sıvı bilinçaltımızda neler var onları öğreneceğiz. Çok da kolay e, çok anlı şanlı e, psikoloji biliminin e, bilgelerinin dahi tam olarak anlatamadığı anlatmaya çalışıyor ama Şehrazat kadar güzel anlatamıyorlar. Şehrazat kadar doğru e, ve çarpıcı anlatamıyorlar. Hani onun kadar güzel zaten anlatamaz kimse. Biz de anlatamayız ama Burada onu da görüyoruz. Ee, özgür bir ortam. Bilinçaltımız özgür, sıvı bir ortam. O yüzden denizi e, tarif. Denizde geçiyor bu olay. E, karada biraz daha katı, kurallar da katı, kanunlar da katı ama denizde e, daha serbestiz, daha e, daha özgürüz. Eee hareketlerimiz de daha davranışlarımız da daha özgür. E, bunu betimliyor. Ee, bir kere, bir yandan da çıplak var ve ne kadar insanların aslında özgür olduğunu bize o özgürlüğümüzü tabii ki giyiniyoruz, ediyoruz, kuşkunuyoruz ama en azından duygularımız açısından, bedensel davranışlarımız açısından özgürlük demek e, tutukla başkasının üzerine atlamak anlamına gelmiyor. Yani özgürce davranabilirsin. Yani kendi bedenin ilgili olarak özgürlüğüm var anlamına geliyor. Yani e, ama. Tek başına olmadığı için karşı tarafın da özgür olması gerekiyor. Benim bilinçaltımda seni gördüm, seni alıp kaçırıyorum diyebileceğim bir özgürlük değil. Fakat özgürce düşünebilirsin ama her özgürce düşündüğünü de yapamayabilirsin. Kendine yapabilirsin de başkasına yapabil yapamayabilirsin. Arzularını bastırabilirsin ama o arzularının da farkına var. Bastırdın demek istiyor. Bastırmak da aslında biraz yine su... Denizin altına bastırmak anlamına da geliyor. Türkçe'de bu sözcükler biraz birebir yerine oturan e, sözcükler. E, o Gülüyorlar, eğleniyorlar. Aşağısı neşeli bir ortam. Yani, e, yani gülmek de bilinç halkıyla ilgili bir şey. Yani daha özgürsün. E, yani ciddi bir şeyle gülemiyorsun. Yani daha bedensel bir şey. Daha eğlenceli e, bir... E, anlamı var. Yaşamın da eğlenceli bir anlamı var. Bütün bu, e, bununla ilgili okullardan ya da kitaplardan öğrendiğimiz e, derinlikli ya da yarım yamalık önemli değil. Her şeyi bu masalda e, Abdullah'ı anlatan denizde yaşar ve karada yaşar Abdullah'ı anlatan masalda görüyoruz. İlginç olan bir şey daha var. Bu e, Hazır e, Usum'a yaklaşmışken onu da hemen söyleyeyim. Karada ya yaşayan Abdullah'a, Denizde yaşayan Abdullah diyor ki sen diyor dışarıdan bana e, hep böyle meyve sebze yani e, ye, şeyler getir diyor. Ben de sana o seppeti e, mücevherlerle dolduracağım diyor. Bu mücevherler binbirgece e, bir masalların birkaç yerinde mücevher geçer. Ee, mücevher yerine altın dese başka bir şey anlamıyor. Mücevher aslında en değerli fakat işe yaramaz şeyler. Ee, birkaç masal da var. Bir tanesi de örneğin Alaaddin'in sihirli lambasını da öyle bir durum var. Onda da Alaaddin'in e, sihirli lambasını alıp yukarı çıkarabilmesi için Alaaddin o iffitin e, talimatıyla Şey, onu diyor ki, oraya aşağı in, dikkatlice in diyor. Bir dehlise iniyor yani, bilinç altına iniyor. Orada da karadaki bir de dehlis. Belki or oraya da geldiğimizde de anlatılırsın. Dehlise iniyor ve e, şeyleri dokunmaması gerekiyor. Altınlar var, altın suyları var. Onları alma diyor, hatta boşalt onları diyor. E, sadece... E, şeyi al diyor. Şeye dikkat et diyor. Mücevherleri alabilirsin diyor. Fakat e, altınlara dokunma diyor. Altınlar aslında dünyevi olan e, hırs, zenginlik. E, altın binbirgece masallarında erdem karşıtı bir şeyi temsil ediyor. Mücevherlerse erdemi. Erdem, işe yaramayan, aslında sana parasal bir şey kazandırmayan fakat daha değerli. Mücevher kadar değerli. Bunu da öyle anlatıyor. Masallar bize Erdem önemlidir demiyor. E, mücevherlerin geçtiği masallardan bahsediyor. Altınlara dokunma, mücevheri al diyor. Biz e, bu masaldan bunu öğreniyoruz. E, Peki. Musun, ee, ben bir iki şey daha soracağım sizinle. Mesela burada e, bu bilinçaltı yolculuğuna çıkılıyor aslında. Bu e, bir merhem sürüyor. E, karadaki Abdullah. Nefes alabilsin diye. Evet. Yani böyle bir aslında bir arayüz. Yani bilinçaltı ile bilinç dünyası arasındaki bir arayüz evet. oluşturuyor. Doğru evet. mu anlıyoruz? Rüya diyebilir tamam, miyim? Tamam. Evet, rüya evet, alanı. Evet. Evet. Yani, yani, yani orayı göre, görebilmek Doğru. normal halde göremiyoruz. Aslında bir ara bir yani Rüyada görüyoruz ya. Arayüz şu anda çok kullanılan da bir e, terim olarak. Onu da kullanabiliriz ve Ee, o arayüzü oluşturarak sana onu gösteriyor. Aslında ne yaparsan yap onu göremiyorsun ama binbir gece masalları yani sana belki de başka bir yerde de tık bu kadar e, güzel tarif edildiğini zannetmiyorum. Bir de bir de eğlenceli bir şekilde. Töyre Azat bunu çok büyük bir ustalıkla bize anlatıyor. Ee, bilinçaltında e, insan nasıl olur onu çok iyi anlatıyor diye düşünüyorum. Bakıp, Bakıp burada buradan olabilirler. Yani. Şimdi bir de mesela burada e, cinsellik vurguları var. Yani cinselliğin özgürlüğü. Mesela <gülüyor> genelde çünkü ben e, bir şey eklemek istiyorum. Çünkü şimdi bir Şah Abdullah da var. Ona bir üst bilinç de diyebiliriz. Belki bilmiyorum. Onu sen tanımla ama şimdi bir, bir e, çok psikoterapi terimlerine girmek istemiyorum. Çünkü zaten bize masal en iyi şekilde anlattığı için o terminolojilerle kafa karıştırmayalım ama e, bence burada çok enteresan bir şey var. Cinsellik de karıdaki Abdullah bastırdığı bir şey. Bizim hepimiz. Evet, evet. Ve bunu masal e, denizdeki yaşantıda bilinçaltında görüyoruz tuhaf bir şekilde e, nasıl e, organize edeceğimizi mi diyeyim? İşte sen onu anlatsan Bir şey anlatıyor orada. Yani bu cinsel hayatımızın da aslında bastırılmaması ama yönetilmesi gereken bir şey olduğunu mu anlatmaya çalışıyor? Ne dersin? Ee, e, bastırı, aslında bastırma bastırılmaması da demeyelim. Bastırılması da demeyelim. Ee, yani bunun yani ahlaki bir bastırılması kadar yani orada sınırı olmayan Ee, çeperi olmayan bir özgürlüğü var. Ama bu özgürlüğü yaşayamayabilirsin. Yani bu toplumsal bir baskı gibi gözükebilir. Ama gerçekten toplumsal baskı ama siyasi bir baskı değil. Ee, hepim, yani buraya diyelim çıplak dolaş, dolaşabilirsin. Herkes çıplak dolaşırsa çıplak dolaşabilirsin ama herkes değil de bir tek sen ben özgürüm dolaşırım dediğin zaman onu ihlal etmiş oluyorsun. Ee, yani bunlar şimdi durup dururken söylediğimiz E, şeyler ama şu anda söylüyoruz yani bununla ilgili çok rastlanan bir durum da değil ama bazı toplumlarda var çıplaklar kampı var kim yani bazı toplumlar için plajdaki bikinili de çıplak sayılır kimisi için e, e, kolları e, gözüküyor o namierem sayılabilir o tamamen e, kültüre ve o anki duruma göre e, değişebilir Arapistan'da e, peçe e, giyerler ama Afrika'nın e, kuzey bölümünde o kadar sıcakdır ki eee nerli yani Müslümanla olmuşlardır. Üstsüz dolaşırlar. Yani orada çıplaklık da çok göreli bir şey. Ya sana öyle gelmiyordur. Onlara da öyle gelmiyor. Yani oradaki şey o Ka e, zaten e, Müslümanlıkta da sana açıkçana şunu giyin bu değil de o yani karşı tarafı Şimdi bir de din e, teorisi yapmış gibi oluyoruz ama yani karşı tarafı e, lecide etme, ihlal etme anlamına geliyor. Yoksa şey anlamına gelmez. Çünkü bu önce geleneksel olarak gelir. Bunlar sonra da kitaplarda, şuralarda, buralarda e, kurallaştırılabilir, metinleştirilir. Ama bunun bir sözlü şeyi vardır. Oralarda Müslüman kimseler onlara böyle giyin, yani Oralarda zaten öyle giyinilir. Yani sıcak yerler. Yani şimdi zaten burada biraz. Hani e, bilinçaltı dünyasının şeyinde, e, dünyasının mesela bir dandan dandan da bahsediyor. Çok kısaca bunlardan da bahsediyor. Mesela dandan diye bir canavar var, bu, bu insandan korkuyor. Karada yaşayan insandan korkuyor. Mesela bu dandan neyi, mesela bir çünkü Denizdeki Abdullah abi dandandan bahsediyor. Bu e, dandan sence neyi temsil ediyor? Yani e, gene de iç, içimiz dandan korkutucu bir şey aslında korkuyor dediğimiz şey kendimiz kendimizden korkuyoruz yani bir korkunun da bir kaynağı bunlar yani korku hem dışsal yani yukarıda erk var hem yani gerçek bir erk yani bu bunu bazen yerine tanrı geliyor bazen kral geliyor bazen ee, bilmem ne ee, başkanı geliyor e, bazen bir zorba diktatör geliyor Ama bu kendi içimizde de onu, biz onu kişileştirerek kendi kendimizi kendimizle korkutuyoruz. yani Bazen bizi babamız korkutuyor, bazen öğretmenimiz korkutuyor. Ee, o yaraşık toplumlarda bu kuruma da dönüşüyor. Kurum dışı da olarak da yaşıyor. Bunu evet. söyleyebiliriz. Bir dandan var, var yani. Evet. Ya Hepimizin içinde o dandan var. Evet. Ee, ve ayrıca e, şimdi e, yani bu oradaki deniz, denizdeki Abdullah, e, Abdullah, e, ben tekrar edeyim hani bu kaçıranlar varsa, Abdullah Arapça Allah'ın kulu demek. E, Abdül zaten kul demek, A Abdullah Allah'ın Tanrı'nın kulu demek. E, zaten bir, bir şey de aklıma geldi bunu söylerken, benim babamın ismi de Abdül Halim. Halim de Allah'ın sıfatlarından, 99 sıfatından biri. E insanlar bunu genelde bilmiyor ama Abdülhalim, Abdurrezzak, Abdurrahim bunlar hep Allah'ın kulu demek sıfatlarla evet. ama en önemlisi biz bu yani Bemirgeci masalında adamın biri değil çok daha nazik bir şekilde Abdullah diye görüyoruz aslında adamın evet. yani biziz aslında o. Yani evet. Abdullah biziz senin söylediğin gibi Abdullah efendi. Evet. Şimdi burada bir de eee bilinç altındaki e, biz Abdullah bilinç düzeyindeki Abdullah bir de Şah Abdullah Karadaki Abdullah diyor ki sen artık vezir oldun bu kadar serveti falan getirdin sana artık böyle hamal gibi bunları taşımak falan yakışmaz sen artık yerinde otur başına bir de bir şey gelebilir diye bir üst benliği üst birinci mi temsil ediyor sence bu toplumsal yani sen bunu nasıl yorumlarsın son bir 2 dakikamızda da Şah Abdullah senin için neyi tanımlıyor masalda? Yani aslında bence e, hep Binbir Gecenin e, öğretisinden yani alçakgönüllülü doymayı yani erk sahibi olmamı yani ne diye ift e, bütün ülke benim olsun bütün krallık benim olsun her zaman ben kazanayım. E, Sadece ben yöneteyim, benden başka kimse yoktur. Bu tür bir e, ifrite dönüşmesin diye, yani bütün dünyada bu tür ifritler var, Türkiye'de de var. E, i̇nsanın kendini sınırlamasını, yeter görmesini e, bir çeşit, e, yani Hint e, inancından alalım, bir çeşit nirvana. Artık yani e, artık senin için yeter yani Ee, sen artık daha aşağıda durmayı yukarıda olmak gibi algıla demek istiyor. Yani aşağıda olmak, e, alçak gönüllü olmak, e, asıl olarak e, yüksekte olmanın yolu budur demek istiyor. Diyalektik yani. düşünce için ben bunu direkt rahat söylüyorum. Çünkü ben zaten e... Binbir Gece'nin e, şeydi o, bir ideolojisi. Yani birine ait olmayan ideolojisi de o. Şey de de o. Ee, evet yani orada aslında Yani şunu da çok, ben teknik söyleyeceğim, kusuruma bakma. Aslında çok net, e, alt benliğimiz, benliğimiz ve üst benliğimizin tanımlandığı anlamamızı sağlayan bir çok önemli bir masal. Diyerek, e, bu haftaki programı sona erdireceğim. gece hafta, e, haftalardır beklediğimiz, konuşmak istediğimiz ve şu andaki yaşantımızı... Ee, bence çok ilgilendiren vicdanla alakalı masala geçeceğimizi buradan duyuralım. Bir duyuru da ben yapmak istiyorum tamam ben e, ilk yani önce masal mi? ben masalın adını söyleyeyim kesilerek öldüren kadın 3 elma ve Zenci Reyhan'ın öyküsünü anlatacağız ve vicdanı tanımlayacağız Buyurun. Evet. Evet. önce evet. bu, bu ma masal tanımlıyor onu anlatacağız ama herkese bir ödev veriyoruz Wikipedia ve ansiyobiler açık vicdan nedir var mı ee, ben yok diyorum biraz da kışkırtayım icini ama vicdanı e, var bak anlatmışlar ben bu masal dışında vicdanın ne olduğunu bize tarif ediyor vicdan ve din vicdan ve hürriyet vicdan ve şu değil ek değil direkt vicdan 2.3 üst üste şudur bilgisi varsa da onlara Eee Çikolatalı bastırılacak. Bu bilgiyi bulun. Ee, biraz da eğlence katalım. ...denmektir. Orta Fasya Türkçesinden de onu biliyoruz. O zaman e, izninle bu haftaki programı da kapatalım. Gece hafta bir ödevle e, karşı karşıya olacağız. Ve bence bu hepimiz için bir görev de aynı zamanda vicdanı konuşacağız. Ve bu masalı anlatacağız. Bu hafta da bu kadar. Herkese hoşça kalın.